Günaydın. Bu perşembe sabahında size maalesef başarı hikayesi sunamıyorum. Ama anlatacağım her iki kampanyanın da başarıya ulaşma şansı çok yüksek. Nedeni ise her iki olayın da akıl, mantık ve etik ile bağdaşmaması. İnsanlar olarak doğayı kullanılabilecek bir meta olarak görme anlayışımızın devam esasında. Metalaştırdığımız başka canlı hayvanların yaşam alanı olan koca bir göl veya saygısızca ve kötü şartlarda karanlık geçmişin köle pazarlarında olduğu gibi sattığımız hayvanların kendisi olabilir. Bunu düşündükçe hep aklıma Aldo Leopold'un toprak ahlakına dair yazdıkları gelir. Dilimize TÜBİTAK tarafından kazandırılmış Aldo Leopold'un eserlerini okumanızı tavsiye ederim. Burada toprak ahlakının esasında bizim birbirimize verdiğimiz hakların doğaya uzatılması anlamına geldiğinde görmüş olacaksınız. Orada insanın doğa ile ilişkisinin bir üstünlük değil, eşitlik ve eşit haklar üzerine kurdu olması gerektiği Bütün açıklığıyla var. Gelelim çok da büyük olmayan ve İç Anadolu'nun en güzel ama bir kent tarafından gün geçtikçe yutulan Gölünün yani Moga'nın hikayesini. Geçen yaz Haliç'ten Alaçatı'ya başlatılan deniz uçağı seferlerini duymuş muydunuz bilmiyorum. Geçtiğimiz günlerde İstanbul-Ankara arası benzer bir deniz uçağı ulaşımının başlayacağını duymuştum ki vakit geçmeden Change.org'da bununla ilgili bir kampanya başlatıldı. Deniz uçağı diyorsunuz ama Ankara'da ne denizi diyenler olabilir aranızda. Hemen açıklayalım. Haliç'ten hareket edecek deniz uçaklarının Ankara'daki varış noktası gölbaşı yani Mogan Gölü. Ankara Kuş Gözlemcileri Topluluğu tarafından başlatılan imza kampanyasının muhatabı C Bird Havayolları Genel Müdürlüğü ve ilgili doğa koruma kurumları. Talebi ise Mogan Gölü'ne su pisti yapılmaması. Mogan Gölü hava alanı değil, dik kuyrukların yurdudur diyerek söze başlayan Ankara Kuş Gözlem Topluluğu Ankara-Mogan Gölü bir özel çevre koruma bölgesi ve Ankara bölgesindeki en önemli sulak alan. Gerek sulak alan olarak gölün kendisi gerekse barındırdığı flora ve fauna yani hayvan ve bitki özellikleri kuş türleri bakımından son derece önemli bir doğal yaşam alanı. Bu kadar hassas bir ekosistemi bozmak yerine küçük boyutlu uçakların doğayı ve biyolojik çeşitliğe zarar vermeden başka alternatiflerle faaliyet gösterebileceği açık. Bunun için nesli tehlike altındaki kuşların tepesine uçak indirmeye gerek yok. Gölbaşı su pisti projesinden vazgeçilerek hem doğa hem de kamu yararına akılcı alternatifler üretilebilir diyerek sorunu ve çözümü de işaret ediyor. Mogan Gölü'nün bazıları nesli dünya çapında tehlike altında olan 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yaptığını söyleyen Ankara Kuş Gözlem Topluluğu, gölün hem üreyen kuş türleri için önemli bir slag alan olduğunu hem de Avrupa ile Afrika kıtaları arasında gerçekleşen Kuş göç yollarının üzerinde bulunduğunu söylüyor. Sulak alanlarımızın yarısından fazlasını zaten kaybetmişiz. Çok seyrek olan sulak alanlardan biri olan Mogan Gölü'nde kuşlar uzun gö göç uçuşlarından sonra besleniyorlar ve dinleniyorlar. Bu kısa duraklar milyonlarca senedir göç eden kuşlar için vazgeçilmez konaklama alanları. İşte Mogan bu özellikleriyle Ankara'daki tek sulak alan. Ayrıca birçok Ankaralı bu alanı bir dinlenme, gezme ve mesire yeri olarak kullanıyor. Başkentlerin sessizce vakit geçirdikleri, hafta sonlarında dolaştıkları, kuş gözledikleri bu mekanın özellikleri şüphe götürmeyecek şekilde bozulacak, diyerek destekçilerine sesleniyor Ankara Kuş Gözlem Topluluğu. Seabird Hava Yolları, Orman Su İşleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve pek çok ilgili kurum ve kuruluşa yönelik yazılan kampanyanın mektubu ise şöyle. Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar. Ramsar Sözleşmesi ve Ben Sözleşmesi kapsamında ve ayrıca çevre kanunu ve sulak alanlar yönetmeliği ile ilgili ulusal mevzuatımızın gereği koruma altında ve uluslararası öneme sahip bir sulak alan olan toplamda 53 familyadan 227 kuş türü ve dik kuyruk ördeği dahil olmak üzere nesli dünyaca tehlike altında 5 kuş türünü barındıran Mogangörü'ne Seabird Havayolları tarafından deniz uçağı indirileceği ve su pisti olarak kullanacağı haberlerine geniş bir şekilde medyada yer verilmiştir. Yine aynı haberlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'nin buna izin verdiği ve seferlerin bir ay içerisinde başlayacağı yer almaktadır. Bu haberlere herhangi bir tekzip de yapılmamıştır. Bu alan herhangi bir göl değil, bir özel çevre koruma bölgesidir. Motorlu teknelerle bile izin verilmemesi gereken bir göle uçakların inip kalkması ile gölde sadece yabanıl kuş türleri değil, ...insanlar da ciddi şekilde etkilenecektir. Gölünün ve içerdiği yaban hayatı ve biyolojik çeşitliğin korunması ile ilgili kurumlardan biri olarak... ...bu konuda acilen bir açıklama yapılması ve buna mahal verilmeyeceği ve Gölünün korunması amaçlı... ...ve acil yardım amaçlı yetkili araçlar haricinde uçak dahil herhangi bir motorlu su aracının girişine izin verilmemesi hususunda... ...gereğinin yapılacağına inanıyorum. Anayasanın vermiş olduğu bilgilenme ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına dayanarak Gölünün korunması çevresinde atılacak adımlarla ilgili işlemlerin sonucundan tarafıma bilgi verilmesi ve kamuoyuna açıklama yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğinizi arz ederim diyerek pek çok yetkiliye ve kuruma aynı anda sesleniyor. Ankaralı kuş gözlemcileri Mogan Gölü'nü ve ekosistemini yaşatmak için herkesten destek bekliyorlar. Kampanya ile ilgili detaylı bilgi almak istiyorsanız change.org/mogan change.org/mogan adresini ziyaret edebilirsiniz. Hayvan haklarını savunan bir kampanyada İstanbul'dan, hatta Mogan Gölü'ne uçakların kalkacağı söylenen Haliç'in hemen kıyısından. Berk Efe Altınal tarafından Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na yönelik başlatılan kampanyanın konusu Eminönü'ndeki hayvan pazarı. Sözde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 10. maddesiyle başlıyor Merk. Madde 10 Satılırken hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz, sağlık şartlarına uygun olması zorunludur diyor. Fakat İstanbul'da herkesin gözü önünde olan bir meydanda yer alan Eminönü Hayvan Pazarı ise bu yasayı hiçe sayıyor. Kediler, köpekler, çeşitli kuşlar, tavşanlar, fare, hamster gibi hayvanlar iç içe dar kafeslerde hiçbir denetime tabi tutulmadan bu pazarda satılıyor. Cins köpek satışı adı altında kimi hayvanların kuyrukları kesiliyor satıcılar tarafından bu durum bazı cinslere kuyruk yakışmaz gibi argümanlarla savunuluyor. Canlılara birer mal, birer maddi kazanç kapısı gözüyle bakılıyor. Üstelik veteriner kontrolünden geçtiği ve aşılandığı iddia edilerek satılan pek çok hayvan kısa süre sonra ölüyor. Bunun sebebi hayvanların annelerinden süt emme döneminde ayrılmaları ve kötü koşullarda yaşamaya zorlanmaları. Bu pazarda gerçek bir veteriner denetiminin olduğu dahi kuşkulu. Emin önündeki zabıtaların sözde denetimler yaptığını söyleyen Berk, zabıtanın kontrol saatlerinde çarşıda öylece yürüdüğünü, o sırada hayvan kafeslerinin üzerinin bezlerle örtüldüğünü ve zabıtaların bu kafesleri görmezden gelerek yollarına devam ettiğini söylüyor. Bu hayvan pazarında denetim olmaması ve maddi kazancının yüksekliği kaçakçılığa da davetiye çıkarmış. 3285 sayılı hayvan sağlığı ve zabıtası yasası açık hükümlerinle yasaklanmış olmasına rağmen bavullar içerisinde yavru hayvanlar kaçak bir şekilde gümrüklerden sokuluyor ve bu pazarlarda yüksek fiyatlara satılıyor. Bu danışıklı dövüş her gün devam ederken hayvanlar daracık kafeslerde uygun olmayan koşullarda yaşamaya, hastalık kapmaya ve ölmeye devam ediyor. Bu imza kampanyası ile ilk olarak toplumu bu kanlı pazardan uzak durmaya Hayvan tüccarlarından hayvan almamaya çağırıyorum. Bu kanlı pazarlardan hayvan satın almak hayvanseverlik değildir. Bunu yaptıkça hayvanların zulmedilmesine destek olduğunuzu unutmayın. Ancak asıl amacım yetkilileri bu danışıklı dövüşe ve bu zulme artık sessiz kalmamaya davet etmek. Eminönü hayvan pazarı kapatılmalıdır. Kanlı bir kar kapısı olan hayvan ticaretine ve hayvan kaçakçılığına son verilmelidir. Yasalar zaten mevcut. Yetkilileri bu yasaları uygulamaya davet ediyorum diyerek... Destekçilerini davet ediyor Berk. Hem yetkilileri hem de bu konudaki halkı bu konuda uyarmayı kendisine görev bilmiş. Umarız istediği şekilde kampanya sonuç alır. Daha fazla detaylı bilgi almak isterseniz change.org Taksim Eminönü Hayvan Pazarı adresini ziyaret edebilirsiniz. Evet bütün ekosistemlerin göllerin hayvanların korunduğu herkesin. İstediği ve arzu ettiği güzel bir dünyada yaşaması dileğiyle esenlikler diliyoruz. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesliği.